40 hadis. Dua ibadetin özüdür. Mümin kimseye lanet etmek onu öldürmek gibidir. Her kim mümin bir kimseyi küfürle itham ederse onu öldürmüş gibidir. Kim kendisini herhangi bir şeyle keserse kıyamet gününde o şeyle kesilir. Namazda Fatiha Suresi'ni Okumayan kimsenin namazı yoktur. Güneş ve ay bir kimsenin ölümü ya da hayatı için tutulmazlar. Fakat güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Allah bunları kullarına gösterir. Güneş ve ayın tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılmaya koşun. Kim hakkı olmadığı halde, Başkasına ait bir toprak parçasını gasp ederse, kıyamet günü o yerin yedi kat toprağı o kişinin sırtına yüklenir. Sizden birinin bir lokması düştüğünde onu alsın, temizleyip yesin, şeytana bırakmasın. Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün şerefini tanımayan bizden değildir. Bir adam Allah rızası için ailesinin nafakasını temin ederse onun için sadaka olur. İyilik güzel ahlaktır. Günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin şeydir. Sadaka malı eksiltmez. Bir kul başkalarını affederse Allah onun şerefini artırır. Kim? Allah için tevazu gösterirse, Allah onu yükseltir. Dünyada garip yahut yolcu ol. Zulümden sakının. Zira zulüm, kıyamet gününde zulümat karanlıktır. Cimrilikten sakının. Zira cimrilik sizden öncekileri helak etti. Onları kanlarını dökmeye ve haramları helal saymaya sevk etti. Gücünüzün yettiği ibadeti yapın. Zira siz usanmadıkça Allah usanmaz. Allah yemek yiyip de arkasından kendisine hamd eden, su içip de arkasından kendisine hamd eden kulundan razı olur. Her kul Öldüğü hal üzere dirilir. Ölüyü üç şey takip eder. Ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi ve malı geri döner. Ameli ise kalır. Kim bir şey yemin eder de, takvaya daha yakın başka bir şey görürse, o şeyi yapsın. Allah da kıskanır. Allah'ın kıskanması haramların çiğnenmesidir. Alışveriş yapanlar meclisten ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler. Eğer doğru konuşurlarsa alışverişlerinin bereketini görürler. Eğer bazı şeyleri saklarlarsa alışverişlerinin bereketi kaçar. Allah kimin hayrını murad ederse ona musibet verir. Taharet imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah göklerle yerin arasını doldururlar. Namaz nurdur. Sadaka delildir. Sabır ışıktır. Kur'an'da ya lehine ya da aleyhine şahittir. Herkes sabahleyin kalkar nefsini satar. Ya onu azat eder yahut da helak eder. Allah, gündüz günah işleyenin tevbe etmesi için gece elini açar ve gece günah işleyenin tevbe etmesi için de gündüz elini açar. Bu, güneşin batıdan doğmasına kadar devam eder. Pehlivan, başkalarını yere çalan, yenen değildir. Asıl pehlivan, Öfke anında nefsine sahip olandır. Haksız yere öldürülen her canda Adem'in ilk oğluna bir günah payı vardır. Çünkü öldürme olayını ilk önce o adet etmiştir. Kim bir hayra delalet ederse onu yapan kadar sevap kazanır. Kim Allah yolunda bir gaziyi teçhiz, ed teçhiz ederse gaza etmiş olur. Ve kim bir gazinin ailesine bakarsa yine gaza etmiş olur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman üzerinde durmaz. Bir şey emanet edilirse hıyanet eder. Kim? iki kız çocuğuna... Böluğa erinceye kadar bakarsa, ben ve o cennette şöyleyiz. İki elini birbirine birleştirmiştir. Kim Allah rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya metağı elde etmek için öğrenirse, kıyamet gününde cennetin kokusunu bile duymaz. Yedi tehlikeli günahtan sakının, Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak ve namuslu bir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara iftira etmek. Zenginin borcunu savsaklaması zulümdür. Biriniz zengine havale edilirse kabul etsin. Üç kişi olursanız ötekisi olmadan iki kişi İnsanlara karışmadan gizli konuşmasınlar. Çünkü bu onu üzer. Bir mümine, mümin kardeşini üç günden fazla terk etmesi helal değildir. Eğer üç gün geçerse, karşısına çıksın, ona selam versin. Eğer selamını alırsa, sevapta ortak olurlar. Eğer almazsa, günahı o yüklenir. Ve selam veren, küsme durumundan çıkar. Hasetten uzak durun. Zira ateş nasıl odunu, kuru otu yakar, bitirirse, hasette iyilikleri öylece yakar, bitirir. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar amelleri ile baş başa kalmışlardır. Lanet edenler kıyamet gününde ne şefaatçi ne de şahit olabilirler. İnsanların arasını bulan, hayır ulaştıran yahut hayır söyleyen yalancı değildir. Yalanın en büyüğü görmediği halde rüya gördüm demektir. Laf götürüp getiren cennete girmez. Kim bir Müslüman kardeşinin namusunu müdafaa ederse Allah da kıyamet gününde onun yüzünü cehennemden korur.